Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa ne konuşuyor sıcaklardan bahsediliyor mu? <gülüyor> sıcaklardan da bahsediliyor ama daha çok e, savaşın alevi Avrupa'nın yüzüne vuruyor diyebiliriz. E, NATO e, yani günlerdir aslında e, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO zirvesiyle e, yatılıp kalkıyordu. Yani Avrupa'nın uzunca bir süredir gündemi savaş. E, NATO'da bunun işte bu NATO zirvesi de önemli bir e, şey parçası önemli bir merhalisiydi. E, bu NATO zirvesinde iki konuya e, kilitlenmişti benim Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlere ve yorumlara göre. Bunlardan bir tanesi Türkiye İsveç'in üyeliğine onay verecek mi? Verdi. E, i̇kincisi de Ukrayna acilen üyelik istiyordu NATO'ya. E, buna NATO üyeleri nasıl bir e, yanıt verecek, e, bu merakla bekleniyordu. Polonya, Fransa ve Baltık ülkeleri savaş biter bitmez Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi yönünde bir eğilimleri vardı. E, öte yandan hani Rusya'dan gelecek tepkileri e, den e, Dikkati alarak Amerika'nın başını çektiği ülkeler ise bunu daha zamana yayma düşüncesindeydi. Neticede Ukrayna'ya beklendiği gibi bir tarih verilmedi. İşte savaşın sona ermesi ve demokratikleşmenin sağlanması halinde bir katılım perspektifi sunulması güvencesi verildi. Ya her ne kadar durum böyle olsa da yani Ukrayna'ya bir katılım tarihi verilmemiş olsa da ya yani bu noktaya gelinmesi bile aslında yani Avrupa'da batıda ne kadar yani savaşın askerileşmenin silahlanmanın ne kadar şey ilerlediği açısından önemli göstergeler var. Örneğin Fransa'dan haber portalı Frans Inter e, şunu hatırlatmış diyor ki geçtiğimiz yıl Ukrayna'yı işgal ettiğinde batıda Rusya'yı sakinleştirmek için Ukrayna'nın tarafsızlaştırılmasını kabul etmeye hazır kimi sesler vardı. E, Macron bile Rusya'yı küçük düşürmeyecek bazı önlemlerden e, bahsediyordu. Ama savaş böylesi yaklaşımları tuzla buz etti. Fransa bile 180 derece dönüş yaptı. Ve şimdi Ukrayna'nın neredeyse tüm taleplerini koşulsuz destekliyor demiş. Ee, öte yandan İsveç'in NATO'ya girmesi... E bu e, belli kesimler tarafından inanılmaz bir coşkuyla e, karşılandı. Gazetelere, köşe yazılarına baktığınızda ordunun silah envanterini görüyorsunuz e, neredeyse. Mesela İtalya'dan La Repubblica gazetesi şöyle demiş, İsveç ordusu... Küçük olmasına rağmen son derece güçlü ve sıralamış işte 120 Leopard 2 tankı var 500 CV 90 tankı yüze yakın e, Saab Caz, 39 Gripen savaş uçağı 3 Gotland denizaltısı falan diye böyle devam ediyor ve İsveç'in silah endüstrisinin her şeyi üretip ihraç ettiğini, füzeleri, uçakları, silahları, zırhlı araçları ve dahası siber teknolojinin de liderleri arasında olduğunu söylüyor. Ve böyle bir ülkenin NATO'ya katılmasını coşkuyla karşılıyor buradaki yazar. Slovakya gazetesi, Slovakya'dan Pravda gazetesi de şöyle demiş, NATO İskandinav aslanlarının güçlü ordusu ve filosu ile artık daha da güç kazanmış oldu demiş. Oldukça evet. savaşken bir dil kullanılıyor galiba. Aynen aynen tüm bu e, savaş naraları arasında İsveç'ten Afton Bladet gazetesi hani kendilerinin vakti zamanında tarafsız bir ülke olduklarını ve barışçıl bir dış politika güttüklerini ve NATO'ya katılsalar da bunu devam ettirmesi gerektiğini e, ifade etmiş. O, biraz cılız kalıyor tüm bu savaş naralarının arasında ama onu da aktarayım. İşte biz nükleer silahların yayılmasını önlemek için sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz. Çatışmalarda müzakerenin tarafında olmalıyız. Başkalarına yardım etmeli ve adil ticaret koşulları için mücadele etmeliyiz. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve azınlık hakları için mücadele etmeliyiz. NATO'ya girdi diye İsveç'in bu konularda sesi kısılmamalı demiş. Ama bu ne kadar gerçek olacak ülkenin stratejisinde bu kadar ciddi bir hat değişikliğinden sonra o da ayrı bir mesele tabii. Bu savaş meselesiyle ilgili olarak önemli bir gelişme daha oldu geçen hafta. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde ...askeri yardım yaparken misket bombası gönderilmesine de onay verdi. Bu karar Amerika'nın NATO'daki müttefiklerini tarafından bile eleştirildi. Zira misket bombası yüzden fazla ülke tarafından kullanımı yasaklanan bir mühimmat patlarken küçük parçalara ayrılıyor ve o yüzden tesiri daha yüksek oluyor ama öte yandan önemli bir kısımda patlamadan yerde kalıyor. Yıllarca, on yıllarca kalabiliyor ve daha sonra sivillere, çocuklara, işte orada yoldan geçene, hayvanlara. O önce... Aynen, evet, evet, hayvanlara. Ee, zararı olabiliyor. Yani toplanması da sonrasında çok zor. Çünkü toplanmak üzere değil hani patlamak üzere e, üretilmiş e, bir, bir bomba türü. E, ve yani bunu işte dediğim gibi yüzden fazla ülke bunu kullanmıyor, bunu yasaklamış vaziyette. Ama Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna bu sözleşmeye imza atmamışlar, yasaklayan sözleşme imza atmamışlar. Ve işin ilginç tarafı ya, e, şey, ha, hali hazırda Rusya'da Ukrayna'da bunu mevcut savaşta kullanıyor, kullanıyorlar ve savaşta Ukrayna'nın topraklarında gerçekleşiyor. Yani hani Ukrayna kendisi attığı zaman da kendi topraklarını atmış oluyor e, ve aslında bu Ukrayna açısından son derece çelişkili bir durum. Ee, Ukrayna'dan blog yazarı Andrei Mofcan e, bu ABD'nin e, bunu göndermesine ve Ukrayna'da misket bombası kullanılmasına karşı çıkıyor. E, şöyle demiş Facebook'ta yazdığı yazıda. Ben işgal edilmiş topraklarda yaşıyor olsaydım köyümün parça tesirli silahlarla kurtarılmasını istemezdim. İnsanlar, çocuklar da dahi. Patlamamış mühimmatlar arasında yaşamak, tarlalarda çalışmak, yollarda yürümek zorunda kalacaklar. ABD'nin gönderdiği bombalarda patlamama oranının diğerlerine göre daha düşük olduğu söyleniyor. Ama yine de bu sivilleri... <gülüyor> bir şey güvenmiyor. olarak bu. Yani sonradan <gülüyor> daha da patlayacak bir hale getiriyorlar yani. Yo, yo, hayır şöyle yani e, Biden demiş ki bu kararı vermek benim için de son derece zor bir karardı ikna edilmem zaman aldı ama ne yapalım Ukrayna'nın mühimmatı bitiyormuş göndermek Aha. zorundaydık diye bir açıklama yapmış ve bunun yanı sıra şunu da söylüyor patlamama oranı. Rusya'nın kullandıklarından daha düşük yani hani biz bizim ürettiğimiz bu bombalarda patlamama oranı yüzde iki3 diğer e, bu misket bombalarında yüzde on'e 15'e kadar çıkıyormuş Dolayısıyla daha sonradan hani sivillere hayvanlara canlılara doğaya vereceğiz zarar daha az diye kendisini savunmuş Onun içinde ikna olmuş yani Evet çok enteresan bir durum var yani şey yani mesela Die Tageszeitung'dan Alman gazetesi den, tek yol Ukrayna'nın NATO'ya üyediği için bu savaşı durdurmak demiş Andrea Andreas Tsumach diye birisi savunma muhabiriymiş yani medya Code Pink'in savaş karşıtı grubun Houtpink'in kurucularından Medya Benjamin'de Ukrayna'ya yeni bir diyarette e, bunu döndükten sonra da senin biraz önce sözünü ettiğin duruma benzer bir tablo çiziyor. Yani gündelik hayatta insanlar basın medya yoluyla irrasyonel beklentiler sunuluyor kendilerine gündelik diyet olarak yani. Bu savaşı kazanmak üzere ispina, büyük bir saldırıya geçiyoruz diye. Oysa yani Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı kaldır, kazanmakta olduğuna dair bir izlenim yaratılıyor <gülüyor> demiş. Oysa gerçeklik tam bir yenişememe kilit durumu var ve ancak görüş yoluyla, görüşlere otur, görüş masasına, müzakere masasına oturularak bu Zorum çözünebilir demiş medya bence Ya ayrıca evet, bu yani... tartışmada herhalde şöyle de bir sorun var. Misket bombalarının yasaklanma sebebi sadece atıldığında patlamayıp daha sonra patlıyor olması değil, hedef gözetmek sizin yani evet. böyle çok geniş bir alana yayılıyor olması ki şu anda Ukrayna savaşında da savaşın geçtiği birçok yerde siviller var, binlerce insan. Yaşıyor orada yani böyle bir siper savaşı değil orada bazı yerler böyle o, olmuş o, durumda ama Bakmut mesela çok artık sivilin az oldu ama ona rağmen hala sivillerin de olabildiği bir yer dolayısıyla misket bombası kullandığınızda yine o an patlıyor Pat, patlama oranı yüksek demek tahrip gücü yüksek demek zaten o an hem ekolojiye hem sivillere zarar veriyor demek yine. Ama evet. üzül, üzülerek de olsa kabul etmiş işte Biden ne yapalım acıdı insan acıyor yüreği paralanıyor Biden'a böyle konuşunca. Yani şöyle bir istatistik okudum yani bu misket bombalarının zarar verdikleri ölümüne ve yaralanmasına yol açtıklarının yüzde kırktan fazlası siviller diye bir bir, bir yazı okudum ben de. Öyle evet yani sizler yani. üzerindeki etkisi e, çok fazla olan e, bir bir tür. Savaş suçu kabul edilmesi gerekir yani. Evet evet evet aynen öyle. E, e, maalesef e, Ukrayna'dan e, Av Avrupa'dan savaşla ilgili e, bunları aktarabiliyorum. E, öte yandan e, Hollanda'dan bir haber var. Hollanda'da e, uzun süredir başbakanlık yapan, 13 yıldır başbakan olan, e, kimileri tarafından oldukça başarılı bir siyasetçi olarak kabul edilen Mark Rutte, sürpriz bir şekilde siyaseti bırakacağını açıkladı. E, Hollanda hükümeti... E, Hükümeti de geçen hafta e, göçmenler konusundaki bir politikada anlaşmazlık üzerine daldı. İşte Aile birleşimi konusunda yani göçmen ailelerin birleşimi işte ebeveynlerle çocukların örneğin e, birleşimi konusunda Rutte'nin partisi Merkez Sağ Parti e, daha sınırlayıcı tedbirler e, istiyordu. Ortakları ise hani bu aileleri birleştirelim diyordu. Bu konuda çıkan anlaşmazlık üzerine koalisyon çöktü. İşte sonra koalisyon için başka ortaklar bakılıyor falan filan hafta sonunda. Ve sonra pazartesi günü Rutte çıktı ve çok sürpriz bir şekilde dedi ki, ben dün karar verdim siyaseti bırakıyorum. Evet, evet. E, i̇şte seçim benim için zor bir karardı, duygusal olarak zorlandım, karışık duygular içerisindeyim. E, ama doğru olanın bu olduğunu e, düşündüm, e, doğru olduğunun bu olduğuna karar verdim dedi. E, se e, yani seç part seçime giderken partinin başında olmayacağım. Ee, ama yine de işte geçici bir hükümet var ve onun başbakanlığını yapmaya devam edecek. Seçimden sonra yeni hükümet kurulduğunda da işte başbakanlığı da bırakacak, siyaseti de e, bırakacak. E, Rutte teflon, e, Mark Rutte'ye Teflon Mark da deniyormuş. Hani bu 13 yıldır ülke için hani son derece zorlu olan koşullardan, krizlerden, skandallardan çok da fazla yere almadan e, çıktığı için 17 yıldır kendi partisinin e, işte özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi. 17 yıldır bunun liderliğini yapıyormuş. Partiyi mecliste en büyük parti haline getirmiş ve sonraki seçimlerde de genel olarak oy oranını yükseltmiş. Yani parti açısından bakıldığında aslında gayet başarılı bir siyasetçi gibi görünüyor. Ama demiş ki artık bu kadar yeter e, demiş. Peki e, ve işte hani e, Avrupa'nın şey siyasetçilerinden birisi olduğundan, hani deneyini siyasetçilerinden bir tanesi olduğundan işte ismi Avrupa Birliği için, NATO için böyle uluslararası üst düzey pozisyonlar e, için geçiyor. E, bunu sorduklarında demiş ki yok ben bunların hiçbirisini yapmayacağım, hiçbirisiyle ilgilenmiyorum demiş. Peki ne yapacak diye soracak olursanız, Mark Rutte hali hazırda şu anda da bir lisede haftada bir gün sosyal politikalar dersi veriyormuş demiş ki yani belki bu verdi, yani yaptığım öğretmenlik işini biraz daha ağırlık veririm hani bunun gün sayısını falan biraz arttırırım demiş göçmen ee, karşılığını birden... öğrencilere mi anlatacak ha, e, ben de onu soracaktım <gülüyor> göçmen konusundaki dersleri nasıl olacak acaba? Ee... Evet, öyle diyorsunuz, öyle diyorsunuz. <gülüyor> ama ne diyelim, yani keşke bizim göçmen karşıtları da gitseler, ve liselerde iki saat ders verseler, hani siyasetin. Aman, bir aman. <gülüyor> ama bir de bu fikirleri iyice bence kimseye yaymasın yani. <gülüyor> Biz Murutte'nin yerine adayda belirlenmiş ama değil mi? Ee, yani e, ben de bugün gazete duvarda Al Bilgici'nin yazısını gördüm. E, Dilan Yeşilgöz. Evet e, Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı kendisi. Ankara doğumlu bir göçmen. Evet bir göçmen çok enteresan evet. ve, ve yani bu göçmen karşıtı bir partide bir göçmen ve doğrudan da hani Bodrum'dan işte Yunanistan'a bir tekneyle gitmiş bir göçmen çocuğu babası dersini bir Kürt. Öyle ilginç bir isim ismi şey partinin başkanlığı için güçlü adaylardan birisi deniyor ama tabii hani bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi o da ayrı bir konu ama isminin geçmesi bile tabii ki son derece çarpıcı. Evet BBC, BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberi vardı lahiden bildiriyordu baya adaymış yani. Düşen Hı -hı. hükümetin en büyük partisi BVD'nin işte o Ö özgürlük ve demokrasi Ö için özgürlük halk partisi. Ve, evet, özgürlük ve demokrasi Hı -hı. için partisinin adalet için en güçlü isim diye geçiyordu. ilginç yani. Evet evet. Pardon, ben yanlış söyledim. Haç için özgürlük ve demokrasi partisi. Ee, yani yine de yani bana bu şey enteresan geliyor her ne kadar göçmen karşıtı olsa da hani Rutten'in böyle bir karar almış olması artık yeter demiş olması bana ilginç geliyor bu arada şey de hatı söyleyeyim geçtiğimiz ay Slovakya'nın başarılı son derece sevilen popüler kadın cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova da bir sonraki cumhurbaşkan yani önümüzdeki yıl yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını söyledi bunu gazetecilere Hı. Açıklarken şey diyor yani bundan sonra bu yılda dahil işte altı yıl daha cumhurbaşkanlığı yapmak için gücüm, takatim var mı diye tarttım. Ve sonra gücümün olmadığına karar verdim e, ve ben bu cumhurbaşkanlığını bırakıyorum. Yani müzik dönem aday olmayacağım e, dedi. Hani o da artık yeter diyen cumhurbaşkanlarından, siyasetçilerden bir tanesi çok sevilmesine ve başarılı bulunmasına rağmen. Geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'nın başbakanı Jacinda Ardern, o da çok sevilen hatta oldukça da başarılı görülen daha sosyal demokrat liderlerden bir tanesi dünyanın, o da siyaseti mesela bırakmıştı. Ve ayrıca Finlandiya evet, başbakanı evet. Sanma Marin de, evet. de bir sonraki dönem için. E, o da e, aday olmayacağını e, söyle, söyledi. Evet yani hani bir evet, siyaset... daha sol ve kadın siyasetçiler biraz daha demek ki iktidar hırsından uzak davranıyorlar. Evet evet ve hani kişisel şeyleri söylüyorlar. Yani Hızlı Zana Kaputova'nın ya artık takatim kalmadı demesi falan. Hani bu kişisel bir karar ve beni sevenlere hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim e, diye açıklıyor kararını. Yani her şeyin böyle e, koltuk hırs olmadığını, e, kendi kişisel hayatlarında başka şeyler yapmak istedikleri için e, siyaseti bırakmaları gerçekten hani Türkiye'den bakınca Böyle bir dünya da varmış e, dedirtiyor ve ilginç evet. geliyor. Evet, aynen öyle. <gülüyor> ee, Şeyde kesinlikle... e, bu arada bu bahsettiğim minik bir örnek Jackinda Arden de e, siyaseti kesinlikle. bırakırken çocuk e, çocuk e, daha önce başarısız tüp bebek denemelerini yaşadım. Yani bunun etkisi vardı işte şimdi anne oldum vesaire gibi sözler söylemişti. Şimdi hızlıca evet. bakıyorum o dönem yaptığı açıklamaya önümde de yani tabii uzun bir metin ama içerisinde var böyle şeyler yani gerekçe ve, olarak ve ve ve sonra da şey Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir üniversitede e, şey bir eğitim programına e, bir bir burs programına katıldı yani hani ben bir yıl boyunca işte bir üniversitede eğitim almak istiyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum e, dedi. Evet. E, Son olarak da e, dijital eurodan bahsetmek istiyorum. E, Avrupa Komisyonu e, dijital euro ile ilgili bir yasa tasarısı hazırladı. E, nedir dijital euro? E, yani nakit e, kağıt e, euronun e, tamamlayıcısı deniyor. E, onun yerini almayacak. Kağıt euro kullanılmaya devam edilecek. E, onun dijital hali... Yani mesela işte e, sabahleyin kahvenizi aldığınızda cebinizden cash nakit para çıkartmak yerine e, akıllı saatinizden e, onun parasını ödeyebileceksiniz. Ya da bir arkadaşınıza borç verirken işte telefondan telefona aktarım e, yapacaksınız. E, bu, böyle bir e, dijital euro böyle bir şey. E, bunu açıklayan arkadaşlar. E, ...komiser de açıklarken açıklanması zor demiş. O yüzden ben de birazcık anlamakta ve aktarmaktan zorlanabilirim. Anladığım kadarıyla anlatıyorum. Şey Yani hali hazırda bir takım dijital ödemeler yapabiliyoruz elbette ki. Ama bu ödemeleri yaparken hep bankadaki hesabımızı kullanıyoruz. Yani bankadaki hesabımız üzerinden o parayı aktarıyoruz... Ama burada yani bankadaki hesabımızdan bağımsız olarak e, yani bankadaki hesabın bir parçası da olabilir, olmayadabilir. E, bu şekilde kullanıyor olacağız e, dijital euroyu. E, e, kullanıyor olacak Avrupalılar, Avrupa'nın e, tamamında. Evet. İşte online kullanılabilecek ve offline e, kullanılabilecek. E, bu e, bankadan yaptığımız ödemelerde bunun altyapısını e, kuranlar bankalar ve aslında kredi kartı sisteminde de master kart ve Visa kart ve bunların şeyde kaynağı da yani genel merkezleri de Amerika'da e, Avrupa Birliği böyle bir şey yaparak biraz daha bu master kart ve vize kart sisteminden de çıkıyor olacak. Ee, özellikle Covid döneminden sonra e, dijital olarak ödemelerin oranı çok ciddi şekilde artmış e, ve ayrıca kripto para birimi de e, kullanılıyor e, ve Çin, Japonya, Brezilya gibi ülkeler kendi dijital paralarını üretiyorlar. E, üretme sürecindeler. E, Avrupa Birliği tüm bu sürecin dışında kalmak istemiyor ve işte di, e, dünya dijitalleşirken e, bizim de bir e, dijital euromuz olsun e, şeklinde. Böyle bir e, yasa tasarısı hazırlamışlar. Yani diyorlar ki Euro Avrupa bütünleşmesinin en güçlü, en somut, somut sembollerinden birisi. İşte e egemenliğin de e, sembolü. Dolayısıyla yani biz bu pazarı, ödemeleri e, işte kripto paraya ya da diğer ülkelerin dijital paralarına kaptırmak yerine Euro'nun e, güçlü bir şekilde piyasada varlığını sürdürmesi için... E, bunu yapmamız gerekiyor diyor e, dijital yorum sıvınucuları öte yandan kimileri de bunun mahremiyet ihlaline yol açabileceği endişesini taşıyor. Bu nedenle karşı çıkıyor. Yani siz nakit para verdiğinizde sonuçta kimse onu görmüyor. Ee, şeyde dijital yurda bir şekilde onlar e, işte elektronik olarak kayıt altına alınabilir e, gibi mahremiyet konusunda e, gizlilik konusunda bir takım eleştiriler var. İşte ne Avrupa Komisyonu diyor ki hani biz bu, bunları e, şey yapıyoruz, dikkate alıyoruz ve bu Bizim dijital euromuz bunlara neden olmayacak diyor. Böyle bir mesele Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildikten sonra Avrupa Merkez Bankası'nın da tamam biz dijital euroya geçiyoruz demesi gerekecek. Bu kararın verilmesi gerekiyor Avrupa Merkez Bankası tarafından. Ve tüm bunlar olursa 2026'dan itibaren dijital euro kullanılıyor olabilecek. Yani yastık altındaki altınlardan... Artık işte şeyi varlığı serveti cep telefonlarındaki dijital yuroya e, dijital paralara e, da, dijital para olarak saklandığı bir döneme geçiyor olabiliriz evet, diye sür, yarı sürreel bir dönem diyebiliriz hatta belki de tam gerçek üstüci döneme geçiyoruz hangisi gerçek hangisi değil hayret etmenin giderek zorlaştı ilginç bir dünya <gülüyor> evet aynen öyle. Böyle Eurotopics bültenlerinden bu haftalık aktaracaklarım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle.